Evet kesilmişti orası. Tekrar edelim. Musa e, isminin ve ismi meydana getiren manasının e, suret ve görüntüsü Mim, Val, Sin ve Ye isimleriyle ifade edilmekte. Yani bunların hepsi birer şifre. Mim, hakikati Muhammediye'nin yani Museviyet mertebesindeki hakikati Muhammediye'nin zuhuru. Yani hakimiyeti ve mim harfinin ebced sayı değeri 40 biliyorsunuz o da kemalat yaşı. Vesin insan insanı kamil manasına. Bunun diğer ifadesi, yani keemi ifadesiyle ta Bakın Musa'nın karşılığı diğer ifadeyle ta Yani ey museviyet mertebesinde olan insanı kamil. Bakın İseviyet ve Muhammediyet mertebesinin insanı kamili değil. Her mertebenin kemalatı başka olduğundan her mertebede de kemalat başka bir vasıfla ortaya çıkmakta. Bu mertebede Musaviyet mertebesinde Musaviyet mertebesi tenzihi manadaki kemalatın ismi Musa Teşbihi manasındaki İnsan-ı Kamil'in tavsifi, vassı aldığı isim İsa. Muhammediyet mertebesi itibariyle aldığı insan ı Kamil'in ismi Yasin. Bunların hepsi her ne kadar huruf mukatta'a deniyor ise de ifade ettikleri manalar kendi mertebeleri itibariyle birer gerçek olmakta. Ve ev hayna biz vahyettik kime? ila ümmi Musa'nın annesine vahyettik. Bakın. Hep ümm'den gidiyor. Iş. İsa aleyhisselam ümme mensup. Burada da Musa aleyhisselam babasına vahyettik de şunu kaçır şöyle yap demiyor. Bakın. Aziz Peygamber'de <gülüyor> neydi? Ümmi Peygamber, Üm yani o da bir ana idi, yani e, üretici idi. O konu ayrı ama üç büyük Peygamber de Ümmem mensup bakın, yani İsa Meryem, Meryem oğlu İsa cı. ve de burada e, Musa Aleyhisselamın kaynağı olan Üm anne, yani Musa'nın annesi. Ne diyor? Ümmü Musa en eldü ehi onu emzir diye de vahyettik. Burada <gülüyor> Musa'nın annesinden kasıt bireysel varlığımız üstünde bizim <gülüyor> nefsi küllümüz yani insanın nefsi küllü. Aklı kül bu programı yapmakta nefsi külde e, ilim malum olduğu veşiyle süt süt malum olduğu veşiyle ilim işte biz Musa'mızı doğurmuş olduğumuz zaman nefsi emmari bunu öldürmek için yollar arıyor yani ortadan kaldırmak için yollar arıyor levvame ile birlikte ama hakikat ilahi yani aklı kül bizdeki yani o vücuttaki nefsi külle hitap ediyor ki He, e, emzir onu diye. Yani efhal aleminde oluşacak hadiseler ile onu besle. ilimlerle onu büyüt manasını. Bilmiyorum biraz çok mu karışık oluyor söylediğimiz şeyler. <gülüyor> biraz yabancı gelebilir tabi bu tür e, sohbetler ama olsun anlayabildiğimiz kadar anlayalım. Kur'an-ı Kerim'in o kadar çok yönleri veçeleri var ki sadece şer'i manada bir meal verip geçmek başka şey. Birçok mertebelerden batınî olarak bunları anlayarak yaşamamız, yaşamaya çalışmamız da bir başka hadise. Bu da değişik yönlerden bir yön. Kur'an-ı Kerim'de olan, bildirilen, bize bildirilen yaşantıları kendimizdeki tatbikatı, yani kendimize döndürmek suretiyle vücut mülkümüzde, vücut arzımızda yaşama geçirme adaptasyonu diyelim, yani çalışmaları diyelim bunlar. Ve ev hayna ilâ ümmi Musa yani aklı kül, nefsi külle ki nefsi küllün doğurduğu muhseviyet mertebesine şimdi Musa çocukluğundaki Musa kemal halinde olan Musa ile hiç ilgisi yok gerçi kemalat oraya doğru gidiyor ama mesela 40 yaşında olan Musa'ya da Kur'an-ı Kerim'de hitap var bakın daha yeni doğduğu halde Musa'yı da yine Musa ismiyle hitap var ama iki mertebede Musa bambaşka Musa ve ara mertebelerde de Musa 40 yaşına bir anda gelip o kemalata ulaşmıyor her birerlerimizde öyle mi? 5 yaşındaki anlayışımız başkaydı 10 yaşında, 20 yaşında, 40-50 yaşında şimdi bulunduğumuz anlayışlarımız başka başka. Yani hep merhale merhale. Ama bize bu bütün yaşlarımız süresince hep ismimizle hitap ettiler. Ama her mertebede hitap edilen biz bir başka bildik. Ve o mertebelerden geçerek bu bizliğe ulaştık. Heh. İşte Musa Aleyhisselam'ın 40 yaşında ulaştı veya Hazreti Resulü Efendimiz'in 40 yaşında ulaştığı kemalatı ile 5-10 yaşındaki çocukluğu arasında tabii büyük fark vardı. Ancak e, çocukluğunda bunlar yok muydu? Vardı. Ama batınındaydı. Bunların çıkması için de birçok mücadele mücahede gerekti. Her birilerimizin batınında olan bu hakikatlerin de ortaya çıkıp faaliyete geçmesi için nefis mücadelesi dediğimiz bazı e, yaptırımları e, çalışmak zorundayız. Ki bu <gülüyor> üzerimizdeki nefis kirlerini sıkalım, sıkalım, sıkalımız. Çamaşırlar eskiden sıkılırdı. Şimdi ne oluyor? Sıkalım yerine. Merdanenin içine giriyor. Nasıl dönüyor onun kafası orada? Değil mi? Bir çamaşır o merdanenin içerisine dönerken saniyede, dakikada kaç devirle dönüyor? Ne kadar sıkışıyor orada, sıkıntıya. Yana doğru açılıyor ve üzerindeki bütün fazla suyu atmış oluyor ve kendi özel haliyle kalmış oluyor. İşte nefis mücadelesi Sadece e, şu kadar oruç tutmak, bu kadar namaz kılmak, bu kadar işte hac zekat yapmak suri manada değil. Bunları yaparken batınındaki hakik hakikatleriyle de birlikte bunları yapmak gerekiyor ki birinden savap, birinden terakki elde etsin. Suretini yapmak e, şekliyle savap kazanmakta, batınını yapmak şekliyle de terakkisini arttırmakta. Yani hak yolundaki seyrini genişletmekte. Bunlar birebir bizim ayet hikayelerimiz yani özet olarak diyecek olursak. isterse İbrahim Aleyhisselam'dan mertebe İbrahim'den bahsetsin isterse mertebe mu seviyetten isterse iyi seviyetten Bunlar hepsi İsla'mi seyir içerisinde yaşanması lazım gelen mertebelerdir. Her ne kadar hasbel Kader biz ümmeti Muhammed isek ide isek iseden, bu ümmeti Muhammedliğimiz bizim sadece suret yönüyledir. Yani fiziksel, bedensel tarihi bir hadise olmasından dolayı. Eğer biz Musa aleyhisselam zamanı süresi içerisinde doğsaydık biz otomatikman Musevi olacaktık. İsa Aleyhisselam'da da doğsaydı İsevi olacaktık. Ama Adem aleyhisselam zamanında doğsaydık Adem'i mertebede olacaktık. İşte kader. Ee, ahır zaman ümmeti olmamızdan dolayı ve ümmeti Muhammed Hz. Rasulullah'tan sonra dünyaya gelmemizden dolayı aldığımız paye çok yüksek bir paye ümmeti Muhammed yani Muhammedi ümmet ee, aslında burada bir şey daha var diğerlerine ümmet değil kavim denmekte Musa kavmi, İsa kavmi bilmem, Adem kavmi, Muh kavmi gibi Hazreti Rasulullah'ın çevresine ve muhiplerine, sevdiklerine ve onun yolunu takip edenlere ümmet denmekte bakın. Ümmetle kavim arasında çok büyük fark var. Kavimler fark, fırka ehli. Şu kavim, bu kavim, bu kavim, bu kavim ayrı. Ama ümmet dediğimiz zaman bütün insanlık alemini kaplamakta. Hazreti Resulullah Efendimiz'den sonra gelen dünyaya bütün insanların hepsi onun ümmeti. Ama değer peygamberler hangi şehirdeyse o şehir halkı onun kavmi diğer yerde olanlar onun kavmi değil. Olabiliyor bu. Ama bu Hazreti Peygamber'den sonra böyle bir hususun olması mümkün değil. Bütün insanlık onun ümmeti. Yani kavim bölüm bölük bölük olan grupların aldığı isim ümmet ise bütün o kavimler topluluğunun aldığı isim. Ve Hazreti Peygamber bunların anası ve bu ümmet de diğer ümmetlerin anası. Yani her birerlerimiz biz bu üm, üm yani analık vasfına sahibiz. İşte burada Ümmü Musa, e, Museviyet mertebesinin analık vasfını ortaya getiriyor. Ve onu emzir diyor. Yani bu doğmuş olan çocuğu, bir kapasite olan, bir değer olan bu çocuğun eğitilmesi lazım. Hani Aleyhisselatü Resulü Efendimiz bir sabah namazından sonra sahabi-i kiramla oturmuşlar. Soruyor içimizde rüya gören var mı? diyor. Yok ya Allah diyorlar. Ben bir rüya gördüm diyor. O zaman ya, ya Resul anlatır mısınız? diyorlar. O da diyor bir manada bana bir süt verdiler. İçtim içtim. O kadar çok içtim ki o sütü bu ellerinden süt çeşmeler olarak, pınarlar olarak on parmağımdan akmaya başladılar diyor Ya Resulallah neyle tefsir ettiniz diye sahabe-i sorduğu zaman ilimle diyor yani rüyada görülen süt e, his ve şehadet alemindeki karşılığı ilim manasında Muhitin Ar-ı de bu hususu çok güzel ifade etmiş süt ile ilmin bağlantısı nedir diyor ki e, <gülüyor> Süt görüldüğü zaman ilim anlaşılsın. Ha, o da şöyle diyor ki, daha ziyade küçük çocukların büyümesi için en çok lüzumlu olan şey süttür. Ana sütü başta olmak üzere diğer sütlerdir. İşte o küçük çocuğun büyümesine ve kemale ermesine e, sebep olan süt e, ruhani ve latif manada ki veledikalp çocuğunun yani Mana aleminin gelişmesi de ilmi ilahiye ihtiyaç vardır diyor. İşte biri ilim ruhani manada kemale götürmekte, süt ise fiziki manada o bedenleri kemale götürmekte. Netice olarak gördükleri iş aynı olduğundan mana aleminde gösterilen süt, yani misal aleminden geliyor bu suratlar, misal aleminden gösterilen süt, şiş duygu şehadet alemindeki karşılığı ilimdir diyor işte burada da Ümmü Musa en, en zir <gülüyor> eldü en eldü ehim yani onu emzir demesi bir bakıma fiziki manadaki bedenini e, suret olarak sütünle emzir büyüt ama ilmi manadaki e, süt manasında olan ilim ile de Musireyet hakikatleri ona anlat manasında. Ve evhayna dediği sadece bu bilgiyi ona verdik manasına. Çünkü daha, daha başka başka şeyler anlatılmıyor burada. Sadece bunun üzerinde Yani Musa Aleyhisselam'ı başlangıçta nasıl bir sistem içerisinde yönlendirsin diye vahyettik ona. Birincisi emzir misi manasında yani onu yetiştirmesi manasına. فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ Onun hesabına korktuğunda فَاَلْقِيهِ Onu hemen at fil yemmi Onu hemen denize at manasına vela hafi velatahzenni işte yukarıda belirtilen vahim içerisindeki vahim devamı bunlar yani bilgilerin devamı Peki De ne oluyor ve izleıf aleyhi on üzerine korktuğu vakit yani benim çocuğumu alacaklarda kesecekler ötekileri gibi işte imha edecekler gibi bir korku geliyor annesinin üzerine ee, sen onu bu bu şekilde e, korkma. Biz sana bunu böylece e, vahy ediyoruz ve şöyle yap ve elqih yemni. onu denizin içine bırak. Yani ilahi deryaya bırak. Bakın annesinin görevi emzirmek için yani süt vermek için, terbiye etmek için görevi denize bırakmak. Bakın, amir hüküm çünkü fil yemmi fe el kıyhi ilka et, yani onu hemen sok manasına ilka mülaki olmak yani ulaşmak manasına denize, yani denizden kasıt en yakında olan Nil nehri akıcı, yani deniz olarak şey yapılıyor bildiriliyor fil mi denize bırak وَلَا تَحَاف۪ي وَلَا tahseni Onu bırak ama korkma. Yani üzülme de. Acılar ne olur? İşte giderse şunu olur, bu mu olur? Bu olur mu, bu olmaz mı? diye sakın ha korkma ve mahzun da olma. Diye Cenab-ı Hak'tan vahiy ve ilhamî e, bilgi geliyor. Şimdi burada e, yem mi fil mi denize bırak dediği ilahi deryaya bırak manasına derya ilahiyeye bırak. Yani zuhur ederek dünyaya gelmiş. Museviyet hakikatinin kaynağı olacak bir kaynak anne denen bir kaynaktan zuhura çıkmış ama e, Nefsi Emmare ve Levanı orduları onu arıyorlar öldürmek için. O zaman sen onu benim deryama bırak, korkma diyor. O da ne yapıyor? İlahi deryaya Zaten o ilahi deryadan geldi. O ilahi deryaya bir sandık kutu içerisinde kapatıyor ağasını, bırakıyor. <gülüyor> ve erdi ehi fe izah hıfti aleyhi fel kıyhi fiyemmi ve la hafi, ve la tahzenin. Ve inna yine biz muhakkak ki bunun sonunda rahat duhu onu sana reddedeceğiz yani göndereceğiz sen ilahi deryaya bırak, gönlünde rahat olsun üzülme korkma biz onu sana tekrar geri göndereceğiz ve cailuhu onu kılacağız minel mürseliyin ve onu biz peygamberlerden yapacağız. Şimdi bu mevzu ile ilgili Taha suresinde geçen yani sol tarafta sayfanın sol tarafında geçen bir ayet-i kerime var. Buraya da almıyor almamış ayet-i kerime ama yeri geldiği için size söyleyiverelim çünkü çok mühim bu hadise hakkında. es ve el kaytü aleyke muhabbeten minni ve la tusni'a ala ayni diye ayet-i kerime bu şekilde bu hadiseden bahsediyor ne diyor ve el-kaytü aleyke biz senin üzerine ilka ettik Hani aynı kelime mülaki koyduk bıraktık verdik oraya diye geçiyor ve el-kaytü aleyke senin üzerine koyduk onu oraya ulaştırdık ne koyduk soru geliyor arkadan el -kaytü. ben buraya koydum diyorum bir şey ama karşıdaki diyor ki ne koydun kardeşim oraya bir şey koydun da ne koydun Ha o zaman diyor ki kardeşi karşı tarafta ve el aleyke minni kendimden koydum e peki kendimden de ne koydun muhabbeten minni yani kendimden bir muhabbet ilka ettim oraya diyor bakın ne müthiş bir ifade mertebe-i museviyetin bireysel, yani birey yaşam içerisindeki özel yani hususiyetini göstermekte. Bütün bunların hepsi özel aslında ama bazı yerler var ki daha özel, yani daha hoş, daha güzel, daha açık, daha berrak olarak anlatılmakta. Ve el-kaytü aleyke üzerine, senin üzerine bak, Cenab-ı Hak bizatih diyor, bundan daha ee, büyük bir rahmet olur mu? Yani insanoğlunu Cenab-ı Hak birebir hitap ediyor. Gerçi genelde bunlar vasıtlı olarak bize geliyor ama özel hükümde birebir hükmediyor. Bunun içerisinden yani bize gelmiş olan mektubun içerisinde öyle yerler var ki geneli olan ifadelerin olduğu gibi bir de birebir mektubu okuyanın kendisine öz yani hiç araya vasıta koymadan gelen ifadeler var. Yani müthiş ifadeler. Ama biz Kur'an-ı Kerim'in fazla bir tanışığımız olmadığından, gerçi bizim kitabımızı başımızın üstüne koyuyoruz ama, içindekinden hakkıyla haberimiz olmadığından, bu hitaplara sahip olamıyoruz. Okuyoruz, geçiyoruz. Okuyoruz, geçiyoruz. Yani e, arabayla süratle giderken, bir araziden geçerken, bir manzaradan görüp geçiyoruz. Ha, ne yapmak lazım o zaman? İnip o manzarayı iyice bir tetkik edip, ne olup olduğunu öğrenerek oradan geçmek gerekiyor. Yani seyir biraz yavaş olsa da ama yüklü olarak geçilmiş oluyor. Seyir süratli olduğunda o geçtiği yerlerden kişi bir şey anlamadığında o zaman o seyirde olmamış olmakta. Gittiğin yerin kıymetini bilememekte çünkü. Geçen mertebeleri yerleri ara kademeleri bilmediği için ulaştığı hedeften de haberi olmamış oluyor aslında diğer ifadelerde ulaşamamış oluyor. Yani, Muhabbeten minni bak kendimden bir muhabbet ilkaettim nemetiş bir hadise. Bunun karşısında kim durabilir ki yani velitsu sna ala aynı ne yapmak için ha gözümün önünde büyümesi için tefsirlerde öyledir gözümün önünde büyütülmesi için kendimden ona bir muhabbet verdim diğer ifadeyle veli tüsni ala ayni benim aynım olsun diye yani benim zatî tecellimin zuhur yeri olsun diye kendimden bir muhabbet verdim daha suresinde bunun üç yönü olduğunu yazıyor tefsirler birisi diyorlar ki bu muhabbet Asya verildi. Yani Hak tarafında bu muhabbet, yani bu ayeti kerimenin muhatabı Asya Hanım oldu. O bu ayet kerimeyle Musa'ya muhabbeti oldu. Diğer yönüyle bu muhabbet Şiraun'a verildi. Bu muhabbet yönüyle onu kabullendi. Diğer yönüyle ki hakikati de o, bu muhabbet Musa'nın kendisine verildi. Musa'da oldu bu muhabbet zuhuru ve bu Musa aleyhisselam olan bu muhabbet şeysiyle suretiyle çevresindekiler onu sevdiler. Yoksa Musa'yı katlediyoruz diye yani kendilerinin saltanatını yıkacak bir kişi isminin Musa olduğunu bilmiyorlar. Bir kişi diye kırk bin kişiyi katletmişler yani 40 bin tane çocuğu katletmişler bakın <gülüyor> burada çok mühim bir hadise var işte Musa aleyhisselam kendisine risalet verilip de peygamberliğe başladığı ve Harun aleyhisselam kendine yardımcı istediği zaman aslında firavunun karşısına iki kişi gibi çıkmış görünüyorlar ise de firavunun karşısına 40.000 bin iki kişi çıktılar onlar neden? Çünkü bu hadise olduktan sonra yani o çocukları öldürme hadisesi olduktan 40 sene sonra faaliyete geçti. Musa aleyhisselamın peygamberliği ve Şiraun'u ve Hama'nı muhatap alma devri yani tebliğ devri 40 sene sonra başladı değil mi? Çocukluğunda bu hadiseler oldu. Kapandı gibi artık ölmüştür zannettiler Mısırlılar. Ee, yani düşman olacak kimse kalmamıştır zannettiler ve e, gaflete geldiler, rahatladılar yani. İşte tam o sırada aradan 40 sene geçti. Yani o çocuklar eğer büyümüş olsalardı Beni İsrail'in 40 yaşında 40 bin tane kemalli askeri olacaktı. Bakın, öldürülmeselerdi 40 sene sonra 40 bin tane o çocuklar yetişecek hadi içerisinden bazen rahmetlik olduğunu düşünelim 35 bin kişi onu da bir tarafa bırakalım 40 bin kişilik bir orduyla çıktı karşısına nasıl bir ordu onların bütün ruhaniyetleri maneviyetleri Musa Aleyhisselam'ın ruhaniyetine iltihak etti bakın fiziki manada bir ordu değil ruhani manada 40 bin kişilik bir orduyla çıktı Firavun'un karşısına. Ve ne zaman çıktıysa hep bu orduyla çıktı. İşte Firavun onun için onlara bir şey yapamadılar. Yani yoksa görüntüde olan sadece Musa ve Harun iki kişi, iki garip kişi değillerdi onlar orada. Bu da işin bir başka dikkat çekecek yönüydü. Demek ki biz de bu aşamaları kendimizde yaşadığımız zaman ee, her ne kadar e, emmare ve levame şiravun nefslerimiz bizdeki bazı e, zuhurda olan ilhami çocukları bakın ilhami çocukları öldürse de kesse de yani ona bent olup bize ulaşmasına mani olsa da suret olarak onlar bizim ruhaniyetimizi arka planda yüklenmekteler yani o bilgiler nefsi ve lebanı onlara mani oldu, kesti diye yok olmamaktalar gene bizim batınlarımıza kaydedilmekteler işte ne zaman ki biz çalışmalarımızı devam ettirdiğimiz fikirlerimizi, fikirlerimizi, tefekkürlerimizi gece isirlerimizi gece yolculuğumuzu yani gece kalkıp ibadet etmek isteyen, <gülüyor> ibadet eden kimseler eğer bir kamil mürşide bağlıysalar ya ben İsrail hükmü onlar da devam ediyor vesayet mertebesi itibarıyla yani o ayet-i kerime bizlere bugün bizlere hitap etmiş oluyor. Geçmişteki şeylere değil sadece. İşte onlarla birlikte onlardan alınan o ruhani güçlerle, ilhamlarla, yani çırağın nerede işte gelecek daha sonra ilahi deryada yani Musa Aleyhisselam'ı annesinin bıraktığı deryada, o derya ona hayat olurken, nefs ve emmare, nefs-i emmare ve levhame e, güçlerine, şeran ve hamanı aynı derya ne oluyor? Mezar oluyor. Yani ilahi deryada boğulmuş oluyorlar. Sonra iyi seviyet mertebesinde başka suretlerle karşılarına çıkıyorlar. O mertebe ayrı konu. Şimdi burada <gülüyor> tenzih mertebesi itibariyle müsevi hakikatleri burada anlatılmakta. Velâte hafi, velâte hzeni, sakın ha korkmayasın, üzülmesin. İna <gülüyor> maqak ki biz ra'dduhu onu sana geri çevireceğiz ve <gülüyor> ca'ilu kılacağız minel <gülüyor> mürseliin ve onu peygamberlerden kılacağız. Bakın daha baştan ne kadar açık büyük bir müjde olmakta. Burada genel manada İsrailiyet mertebesinin kemalinin risalet olduğu belirtilmekte. O zaman birey olarak bizler de tenzih mertebesindeysek yani tevhid-i esma mertebesindeysek bize müjdeleniyor ki bu mertebenin rasulü olunacak. Nereye? Kendi beden mülküne. Dışarıya bir risalet yok. Risalet önde olmak, başta olmak, aracı olmak, haberci olmak manasına. İşte e, haktan bize o manada, o anlamda gelecek olan ilhamı ilahiler o Risalet mertebesini zuhura getirmiş olacak bizden. Tabi yeni bir kitap, yeni bir oluşum, yeni bir e, şeriat olarak değil, mevcut şeriatın hakikatlerini daha izah edici manada ilhami olarak Risalet gelecek manası. Demek ki buralarda e, saf ilhamlar e, gelebiliyor. Ama tabi her gelen bir ilham mutlaka haktandır diye kabullenmek yerine ihtiyata alarak şeriat e, mertebesindeki ölçülerle değerlendirilerek ondan sonra gerçek olup hakiki olup olmadığını anlamak ve hakiki tarafıysa teddik etmek yolu açılmış olmaktır. Tabi danışmakta yine yarar vardır. Ayrı konu. Her gelendiği ilhamı haktır diye kabullenmek belirli mertebelerde pek doğru bir hareket olmaz yani inkar etmekte doğru olmaz ama ihtiyatı elden de bırakmamak lazım gelmekte Felh takatahu alne, Niye künle füm adüven ve Hazene. Yani derken Firavun ailesi onu yitik olarak aldı ki sonuçta kendileri için bir düşman, bir hüzün sebebi olsun. Hakikaten Firavun ile Haman ve bu ikisinin orduları suçlulardı. İn nefir ve hamane ve cünü defuma, kânu xatayin suçlular hatalı idiler. Yani bir daha okuyalım. Şıroğun ailesi onu tipik olarak aldı. Hani davel dedi ki Muşa yukarıdan bir sandığın geldiğini görmüşler. O sandığı açıyorlar bakıyorlar ki içinden bir çocuk çıkıyor. Muşa diye hitap ediyorlar. Yani Allah verdi hükmünde, işte onu yitik olarak aldı. Yani kaybolmuş ailesinden kaybolmuş olarak aldı diyor. Ki sonuçta kendileri için bir düşman, bir hüzün sebebi olsun. Hakikaten Firavun ile Haman ve bu kişinin orduları suçlulardı. Bakın Cenab-ı Hak burada ne kadar büyük bir hususiyet ortaya çıkarmakta. Baş düşmanını kendi kucağında büyütmekte. Hani <gülüyor> Şiraun ve Musa sonundan nasıl ikisinin de hedefleri ortaya çıktıktan sonra yani barizleştikten diğer ifadeyle teklifi emri teklifi geldikten sonra bunları ayrıştı. Emri teklifi gelmeden evvel yani iman, et, iman ve imansızlık emri gelmeden eve buna bir sarayda birlikte büyüdüler. Firavunun kucağında büyüdüler. Demek ki mertebe-i museviyeti bir zaman geliyor. Bizim Firavun'a olan nefsimiz büyütüyor. Neden? Cenab-ı Hak ona bir muhabbet verdiği için. Ama <gülüyor> nefsi küllümüz onu muhafaza ediyor, koruyor. Yani anne hükmünde olan. diravunun kucağında büyüyen Musa Aleyhisselam bakın Hakk'ın resulü oldu. Ama Mu Aleyhisselam'ın kucağında büyüyen çocuk kendisine asi oldu. Hani ayet-i kerimede birçok yerde geçiyor. Leyurcu'l <gülüyor> hayy min'el meyti ve yuhrucu'l meyte min'el hayy. Yani biz ölüden diriyi çıkartırız, diriden de ölüyü çıkartırız. Bakın ne kadar açık. Diri olan Nuh Aleyhisselam'dan ve benzeri hadiselerde diri olan bir mahalden ölü olan bir mahalli meydana getiriyor. Ölü olan bir mahalden, firavundan bakın diri olan, canlı olan, alemlere e, ibret olan canlı Musa'yı meydana getiriyor. Bakın Cenab-ı Hakk'ın hikmetinden sual olmuyor. Böylece yaşadığımız günlerde de bakıyorsunuz salih bir babadan asi bir çocuk dünyaya geliyor. Ve <gülüyor> asi bir babadan da salih, salih bir babadan da asi evlat zuhura gelebiliyor. ve kâle timra'atü firavne kurretü aynin li leke ve kâle dedi ki <gülüyor> imra'atü firavne firavnun hanımı dedi ki yani o çocuk oradan çıkarıldıktan sonra firavnun hanımı dedi ki kurretü aynin li veleke bu senin ve benim için göz aydınlığı olsun. Yani gözümüzün nuru olsun. Kuretü ayin din denir ya bizde. Gözümüzün nuru diye. Senin ve benim gözümüzün nuru olsun. Değil mi? Öyle diyorlar. Onun çocukları yokmuş galiba. İşte bu çocuğu alalım da yani evimize bir şenlik getirsin gibilerde. La tek tu lühü La onu öldürmeyin diye ricada bulunuyor çünkü üzerindeki işaretlerden onu da Beni İsrail'den olduğu anlaşılıyor dokumadan üzerindeki kıyafetlerinden ee, bunu öldürmeyelim nasıl olsa bu kadar çocuk öldürdük 40 bin tane bu çocukların içerisinden bizim saltanatımızı ortadan kaldıracak olan kimse nasıl olsa bitmiştir, kesilmiştir, öldürülmüştür niyetiyle bunu öldürmeyelim diyor diyorlar ve devam ediyor asağı en yen sahana ev ne zehu veleden ve yani asla umulur ki en yanfa ana bize bunun menfaati dokunur yani severiz oynarız işte eğleniriz ilgileniriz gibi ve ev Ayrıca nettehizehu veleden. Belki onu çocukta olarak kabul ederiz. Yani çocuk evlatlık olarak da alır, alırız. Vehum la yeş'urum. Oysa onlar bunun farkında değillerdi. Yani başlarına gelecek hadisenin farkında değillerdi. İşte bizde de nefse emmari gönül evladı olan o beledi kalbimizi biz eğer Yusuf'umuzu bir başka ifadeyle meydana getirebilmiş isek ki o devreye gelen kişi de artık bu dikkat ortaya gelmiş ve tevhid eğitimlerine başlamıştır. İşte cenab o veledikad ve öyle bir muhabbet veriyor ki nefs, nefsemare ve levame onun cazibesinden dışarıya çıkıp da kucağından atamıyor. Ama Demin yukarıda okuduğumuz daha suresindeki ayetin gereğiyle ve el Kaytü aleyke muhabbeten Minni işte Musa aleyhisselama verilmiş olan o muhabbet öyle bir cezbe diyor ki nefsimmaef şiraavu ve hamanını karısı tarafından yani eşi tarafından da desteklenmek suretiyle şimdi eşi dese ki Firavun istediği kadar sessin eşi dese ki ben bunu eve sokmam ne yapacak e, alamayacak. Alsa da e, şey de e, sarayın bir uç köşesinde hizmetçilere şuraya buraya evlatlık gibi işte halay gibi çalıştırıcı gibi hizmetçi gibi baktıracak. Ama hususi de e, kendi eğitimine alamayacak. Bak ne müthiş bir hadise. Gerçek manada şuurlanarak o şuurla ayet-kârlere baktığımız zaman içerisinde nasıl bir canlı yani ayet-i kaynıyor burada bunlar kaynıyor yani bütün bu hayat sahnesi şunların içinde mevcut yeter ki biz görelim veya o görme optiğini takalım veya o sahayı açalım içimizde ee, imamlarımızdan üçüncü dördüncü imam hatırımızda var mı seyitlerimizden Zeynel Abidin, Zeynel Abidin. Azetleri gençliğinde şöyle bir tefekkür ediyormuş. Ya Rabbi, okuduğum Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini bana bildir diye. Okuduğum yerlerin hakikatini idrak edeyim, yaşayayım diye. Sonradan diyor, şimdi hangi kitapta okudum, hatıramda yok da onun hatıran. Sonradan diyor, öyle bir hale geldim ki. Namaz içerisinde hangi ayeti, hangi sureyi, hangi ayetini okuyorsam gözümün önünde o ayet sivili Kur'an olarak açılıyor ve onu yaşıyordum diyor. Bunu istiyordum diyor. Böyle olmasını istiyordum diyor. İşte Kur'an-ı Kerim her zaman öyle. Ama yeter ki biz de o sahneyi görecek kız olsun. Peki neden o göz yok? Çünkü bu. O, sahneyle perdelenmişiz hayatı sadece bu gördüğümüz 3-5 tane evden, ağaçtan, caddeden sokaktan, kişilerden terkip etmiş bir yer olarak şartlanmış kafamızda o resim, bu resim Kur'an yaşayan resimlerine perde olmak. bunun için de biraz bilgi ve de zaman tüneline girmek gerekmekte aslında zaman tüneline girip 4500 sene geriye gitmeye gerek yok. Zaman tünelini yakına çekerek yani yakın çekim yaparak zamanımıza tatbik etmek gerekiyor. Ki zaten bir bakma ona da gerek yok. Çünkü bunlar her zaman taze, her zaman yaşanıyor. Her zaman yaşanıyor. Kıyamete kadar da yaşanacak bunların hepsi. <gülüyor> La taktoluhu sakın ha onu öldürmeyin diyor bakın nefsemari öldür nefsi e, emmare kendine düşman olacak yani gelecekte düşman olacak saltanatını alacak olan zuhur mahalli mi Musa ismiyle ifade edilen o mahalli, ortadan kaldırmak için bütün gücünü kullanıyor ve kırk bin kişiyi telef ettiği halde gerçek onları neden öldürdü? Aslında öldürüldü yahut diyelim. Çünkü onlar e, mertebeyi mu Museviye'nin zuhur mahalleri değildi. Olmadığı için öldürülebildiler. Ama gerçek manada zuhur mahallini ortadan kaldırması ne firavunuz ne bir başka birinin gücü kuvveti yok zaten. Çünkü koruyucusu bizatihi hak. Peki diğerleri neden o zaman işte kestirildi? Yani diğerleri de Musa Aleyhisselam'ın ruh alemine ruhani manada o güçleriyle birlikte askeri olsun diye. Yani batın ordusu olsun diye. Eğer Musa Aleyhisselam'ın bakın şimdi onlar hayatta kalıp da yani onları öldürmeleri bir bakıma rahmet. Onlar hayatta kalıp da bir ordu kurmaya kalksalardı Şirav bunu müşahede etmezdi anlaştın mı aradaki sır onların suret olarak bedenlerini ortadan kaldırdı, ruhlarına güç verdi, ruhani bir ordu yaptı ki bu orduya Firavun ulaşamıyordu yani o orduyla savaşması mümkün değil, yani o çocukların kesilmesinin altındaki sırrın bir tanesi de bu Demin dediğimiz gibi o çocuklar büyüseydiler ordu teşekkül etmeye kalksalardı hemen görünür bir kuvvet olduğundan Firavun ve orduları Haman bastırırlardı onları. Kemal yaşta öldürürlerdi. O zaman ruh alemine intikalleri de olmazdı. Ama çocukluğunda rahmetlik olduğundan onların gelişimleri ruh aleminde e, imani manada devam etti ve ruh aleminde Musa Aleyhisselam'ın ordusu oldu. Masumiyet, sırrı. ya, ya. Masumiyet sırrının hakikati işte. Ya. Ve burada bakın şimdi o çocuğun da öldürülmesi gerekirken kendi içlerinden öldürülmemesi talebi çıktı. <gülüyor> kendi içlerinden. Musa Aleyhisselam'ı öldürme niyetiyle faaliyette olanlar gerçek manada Musa Aleyhisselam geldiği zaman hayır onu öldürmeyelim dediler. Muhabbetin kaynağı. İşte onda e, muhabbetin kaynağı ve e, sırrın yani hakikatin devam etmesi bakımından onun kendisinin zaten ölmesi bu şekilde ölmesi mümkün değildi. Ve de o muhabbet onları öyle sardı ki işte oradaki o muhabbetin sarması aslında o ilmin tahakkuku için o muhabbet verilmişti ona. O muhabbet dolayısıyla bakın La tektülü Hu Onu öldürmeyin diye bak. Hangisi diyor? Firavunun hanımı. Bunlar ikisi de uğraşmadılar mı? Yani Haman, Firavun ve onların üst olan e, önderleri onun öldürülmesi için çalıştılar hepsi birlikte. Nerede varsa yeni doğan çocuk hepsi araştırdılar. Topladılar öldürdüler. Ama gerçek manada Musa'yı öldürmeyelim diye karar verdiler. <gülüyor> ve <gülüyor> asla umulur ki en ana ve yukarıda dedi Firav Firav'unun hanımı kureti aynin li veleke benim ve senin gözü aydınlığı olur Bakın baş düşmanları gibi gördükleri şey, onlara aynı zamanda göz aydınlığı olmakta yani. Ve tekrar, اَتْسَا اُمُولُرْكِ اَنْ يَنْفَعَنَا Bize onun menfaati olur, faydası olur, ev yahut نَتَّخِزَهُ veya onu biz ediniriz, ittihaz ederiz, yani kabul ederiz, veleden, yani çocuk olarak kabul ederiz. O kişi ki kendi namına 40 bin kişi öldürüldü, kendi namına öldürülen 40 birinci kişi yani 40 bin birinci kişiyi ve kendi şahsi o olduğundan onu evlat dedinidi. Edimiriz diyorlar. Bakın ne müthiş bir hadise. yani vehm la yeşurun Onlar ise başlarına gelecekten habersiz diler. Yani bu talebi <gülüyor> yaptılar ama. <gülüyor> Gelecekte bu taleplerinden dolayı başlarına ne gelecek bundan habersizdiler diyor. Şimdi e, buraya kadar gelen yerde Musa Aleyhisselam'ın çocukluğundan bahsedilmekte. Şimdi önümüzde gelen yani sıraya gelen hadisede Musa Aleyhisselam'ı e, gelişmiş genç tecrübeli bir kimse olarak görüyoruz kaç yaşlarında işte kırk yaşları civarında ayet keme öyle buyuruyor ve <gülüyor> devam ediyor ha, e, daha devam ediyor çocukluğu devam ediyor tamam başka bir yere geçtik zannettim ve asbaha fuadu ümmi musa farigan şimdi Musa Aleyhisselamın annesi bu ahi ilahi aldı ve e, Musa Aleyhisselamı bir sandık içerisine, bir tavuk içerisine, bir sandık içerisine koydu ilahi deryaya teslim etti, bıraktı. Şimdi onun ailesi de onu aldılar. Şimdi Musa Aleyhisselamın annesinin psikolojik halini burada belirtiyor ve asbaha ve sabahladı, sabah oldu. E, Fuadu ümmi Musa. Musa Aleyhisselam'ın annesinin kalbi farigan, bomboş olarak sabahladı. Yani Musa Aleyhisselam'dan fari oldu. Uzaklaştırdı onu ve bir meçhule bıraktığından oradaki olan hadiseden de haberi yoktu. Yani Firavun ailesinin onu <gülüyor> e, aldıklarından hayatta olduğundan haberi de yoktu. Acaba ne oldu benim oğlum diye bilinçsiz olarak kalbi fari ol, bomboş oldu demesi o. Yani akıbetinin ne olduğu hakkında fikri yok. Akıbetinin ne olduğu hakkında bir fikri olsa kalbi dolu olmuş olacak yani o bilgiyle.